Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı sonsuz hamdü senalar. Allah'ın Rasulüne salatu selamlar olsun. Ee, Cenab-ı bildiğimiz bilmediğimiz hayırları bizlere, bütün sevdiklerimize, memleketimize, bütün insanlığa, Lütfetsin, nasip etsin inşallah. Şu mübarek cuma gününün o duaların kabul olduğu saatlere rastlatsın dualarımızı, niyazlarımızı. Kalbimizi tertemiz, dilimizi zikirli, aklımızı fikirli etsin inşallah. Ve bu çerçevede hep hayırlarla meşgul etsin bizi. Hep hayırlı işlerde buluşalım, hayırlarda karşılaşalım. Neyin önemli, neyin önemsiz, neyin değerli, neyin değersiz olduğunu hiçbir zaman unutturmasın bize Rabbimiz. Ve çok sevdiğim bir dua var. En değerli şeyleri, en değersiz şeyler uğruna feda eden ahmaklardan, kadri kıymet bilmeyenlerden, eşyanın hiyerarşisini, değerini, yerini bilmeyenlerden etmesin bizi inşallah Rabbimiz. Böyle bir giriş yapmış olalım bugün, hem de arkadaşlarımız toparlanmış oldu. Şimdi sizlerle birlikte Allah izin verirse, Haç suresinin 25. ayeti kelimesinden 37. ayeti kelimesinin sonuna kadar yaklaşık 13 ayet oluyor galiba bir bölüm okumaya çalışacağız. Biliyorsunuz ne yapıyoruz biz? Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde her sureden bir bölüm seçerek. Çünkü baştan sona okumamız gerçekten benim açımdan yani. Kendim birkaç kere okudum ama hani böyle anlatarak ilerlemek çok çok zor olurdu. Bu bakımdan her sureden bir bölüm seçiyoruz ve asıl hedefimiz de Allah izin fırsat verirse efendim sondaki o kısa surelere de ulaşmayı ve onlar üzerinde daha detaylı çünkü kendisi de orayı çok e, teferruatlı anlatmış gerçekten. Onun üzerinde daha detaylı durmayı hedefliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde e, Rabbimiz bize e, Kabe'nin değerinden, hac ibadetinden, kurban bayramındaki teşrik günlerinin kıymetinden ve kurban ibadetinden yani haç ve kurbandan hem vakitleri hem o ibadetlerin değerleri hem de o mekanların değerleriyle ilgili çok önemli e, hatta bazıları Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen e, ifadelerde bulunuyor. Ayetler indirmiş Rabbimiz. E, bizlere de onları anlamayı ve anlatabilmeyi nasip etsin. Şu, bu arada hemen şunu belirteyim eee ben, benim yaptığım derslerde, sohbetlerde arkadaşlar fıkhi bilgi aramayın. Yani fıkhi bilgi şey değildir, önemsiz değildir. Tam tersi çok önemli olduğu için o işi uzmanına, ehline, o konuyu iyice araştıranlara bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Hele hele hac gibi gerçekten uzmanlık isteyen, ihtisas isteyen ve sadece uzmanlık da yetmez. Yani kitabi olarak haccı baştan sona siz çok iyi hatmetmiş, çok iyi hazmetmiş olsanız bile teorik olarak yani pratikte o mekanlarda bulunup bu, bu ibadeti hem kendinize hem işte önderlik ettiğiniz insanlara e, rehberlik ederek böyle ifa etmedikten sonra ve bu konuda epeyce bir, bir kere de yetmez yani epeyce bir tecrübe kazanmadıktan sonra e, fıkhi bilgiler üzerinde konuşmamız e, çok çok hadsizlik olur, haddini bilmezlik olur. Bu nedenle ben e, bilenler bilir bu işin fıkhi detaylarına hiç girmiyorum. İlmi hallerden okuyabilirsiniz, daha teferruatlı fıkıh görüyorsunuz. Kaynaklarından okuyabilirsiniz. Ehline sorabilirsiniz. Efendim çok bu konuda tecrübeli olan hocalarımız, arkadaşlarımız var. Onlara danışabilirsiniz. Biz daha çok oradaki ma yani mana üzerinde durmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince. <gülüyor> e, hatta bu konuda bir anekdot anlatılır. E, ne kadar doğru bilmiyorum ama bize de anlatan kişiye güvenerek e, aktarayım size. E, rahmetli büyük alim. E, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış işte İslam hukukuna dair çok kıymetli Yani aşılmaz eserler bırakmış Ömer Nasuhi Bilmen e, Hocamız Hacca gittiğinde Düşünün yani ilmi hal yazmış Hukuku İslamiye Kamusunu yazmış Yani Diyanet İşleri Reisliği yapmış e, Yani Üstat Hani fıkıhta Üstat e, Hacca gittiğinde Orada yaşayan ee, ve çok uzun yıllar orada hacca gelenlere rehberlik eden ve böyle hani bir nevi e, ev sahipliği yapan bir zatı bulmuş ee, zaten onu karşılamışlar. Efendim demiş ki şimdi sen benim elimden tut ve bu haccı bana yaptır demiş. Yani kitap bir şeyi teorik olarak bilmekle hele hele böyle bir mekanda ifade ediliyorsa. Yani şöyle düşünün hayatınızda hiç namaz kılan kişi görmemiş olsanız sadece kitaplardan okuyarak ne kadar hani o hareketleri tam e, yapabilirsiniz. Ki yani namaz sabit bir yerde sadece bedeninizle yaptığınız hareketler. E, Hacda bir de coğrafya var yani o coğrafyayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Oradaki şartları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ee, bir de büyük bir izdiham ve kalabalıkla yapıldığı için e, diğer mezheplerin görüşlerini iyi, de, iyi bilerek, bütün mezheplerin görüşlerini iyi bilerek efendim o anda insanların yani o toplumun maslahatına en uygun olanı e, bulmanız, bilmeniz gerekiyor. Benim size bir tek söyleyebileceğim arkadaşlar güvenilir ilmine, fıkhına, bilgisine ve hani sizi istismar etmeyeceğine güvendiğiniz bir kafileyle gidin. Allah kapıları açsın, yolları açsın ve ondan sonra da e, tabi olun yani arkadaşlar. Hac aynı zamanda bir e, tabi olma provasıdır. Yani bir e, grupla, büyük bir grupla yani insanlarla birlikte hareket edebilme e, eğitimidir. Arkadaşlar bunu seyahatlerde çok görürsünüz. Yani çok yaşadığım bir şeydir benim bu. Ee, bir grupla birlikte hareket etmek. Kendini orada e, törpülemek. Yani diyelim ki işte mesela çok başımıza geldi bir Balkan seyahati yapmıştık. Güneydoğu seyahati yapmıştık e, bir grupla. Oralarda karşılaştığımız bir şey. Mesela deniyor ki işte iki saatiniz var serbestsiniz ama işte saat şu anda iki mi? İşte dörtte burada herkes otobüsün önünde buluşacağız. Şimdi diyelim ki sizin çok, o şehirde çok gitmek istediğiniz bir yer var ama iki saatten fazla sürecek. Yani gitmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü siz bir grupla hareket ediyorsunuz. On veya rica ederek baştan ikna etmeniz lazım. İşte burada şuralara gidilmesi lazım. İşte üç saat olsun, dört saat olsun demeniz lazım. Veyahut da kimseyi bekletmemeniz lazım. Anlatabildim mi? Yani bu bir terbiyedir arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz grupla birlikte hareket edebilmek. Ve bunun dini bir boyutu da var. Şimdi biz zannediyoruz ki dünya işlerimizi yürütürken böyle işte kuralları esnetebiliriz işte beklesinler bizi yani biz önemli biriyizdir işte hatırlı biriyizdir e veya ne bileyim işte tuttuğunu koparan her yerde kendi istediğini yapan böyle karakterler var böyle biriyizdir efendim böyle gayet de beklete bekle ben buraya bir daha mı geleceğim deriz ve işte istediğimizi yaparız Ama bu ve zannederiz ki bu dine aykırı değil çünkü böyle yapmayın diye bir ayet yok bir hadis yok hani böyle bir bize böyle bir eğitim verilmedi diye düşünürüz. Arkadaşlar bu çok ciddi bir, yani şöyle düşünün mesela neden imamdan önce başını kaldıranın başı eşek başına çevrileceğinden korkmaz mı diyor Peygamberimiz. Yani imamdan önce secdeden başını kaldıramazsın, imamdan önce rükûya secdeye gidemezsin, imamdan önce hareket edemezsin. O yüzden o intikal te tekbirlerini imamlar hep böyle kendileri yaptıktan sonra alırlar. Yani bir rükûya gider, bir, bir, e, gider ondan sonra Allahu Ekber der ki insanlar hani o Allahu Ekber'i duyunca kendisinden önce gitmesin diye. Bunlar hep çok incelikli terbiyelerdir arkadaşlar. Beraber hareket edebilme. Bir de e, bu vesileyle şunu da belirteyim çünkü gerçekten ben bunu... Bundan çok muzdaribim ki şahsım adına değil, böyle bir zorluk yaşadığımdan da değil, onunla baş edebilirim ben. Ama ümmet adına yani, medeni olmak adına, bir grupla birlikte hareket edebilmek adına üzülüyorum yani. O da şu arkadaşlar, şimdi siz herhangi bir konuda, mesela hacda işte karar aldınız Diyelim ki kafile başkanı veya sizin yani bu kararın böyle şuurayla falan da alınması gerekmiyor. Bu işi bilen insanlar e, ölçtüler, biçtiler, tarttılar. Dediler ki şu saatte şurada olacağız, toplanacağız. İşte şu işaretin altında toplanın dediler. Arkadaşlar kasti olarak bekletiyorsanız, kasti olarak o kurala bir sitede yaşama kuralından tutun. Bir trafikte hareket ederken trafik kurallarına uymaktan tutun. Yani ben mesela bakıyorum hani görüntülerinden kimsenin iş dünyasını bilemeyiz. Hani İslam'ı ciddiye aldığını düşündüğümüz öyle bir görüntü veren insanların arkadaşlar trafikte yaptıkları kul hakları, ihlaller, park yerlerinde yaptıkları ihlaller veya işte ses yaparak insanları rahatsız etmeleri anlatabiliyor muyum? Yani bunların yani bizim kafamızda arkadaşlar... Din ve dünya diye iki tane kompartıman var ve bunlar birbirleriyle ilgili değil zannediyoruz. Yani bu kompartımana geçiyoruz, dini yaşıyoruz. Bu kompartımana geçiyoruz, dünyayı yaşıyoruz. Halbuki yaptığımız her şey birbiriyle ilgilidir. Tevhid bu demektir arkadaşlar. Tevhid ne demektir? Sizin bütün davranışlarınız tek bir merkeze, tek bir hedefe yönelik demektir. Orada kaydediliyor, orada, oradan tesirler halka halka size ve çevrenize tekrar geri dönüyor demektir. Onun için bu bir ahlaktır. Arkadaşlar birlikte yaşama ahlakıdır. Birlikte yaşama ahlakında beraber hareket etmek var, kimseyi rahatsız etmek yok, efendim başkalarının haklarına da riayet etmek var vesaire. Onun için bu hac ahkamını ne kadar bilirseniz bilin, işte bazıları diyor ki, biraz da okumuş şey gibi düşünün bunu internetten bir iki bilgi öğrenip gidip doktorlara öğretmenlik yapmaya kalkanlar gibi değil mi çok biraz sinirleri bozuluyor doktorların böyle durumlarda doktor arkadaşların çok haklı olarak efendim biraz böyle bir iki tane ilmihal okumuş falan oradaki kafileden ayrılıyor hayır diyor bunlar diyor Hanefi mezhebine göre yapmıyorlar bu işi diyor ben diyor burada bir gece daha kalacağım ya da ben işte şuraya kendim gideceğim Falan diyor. Sonra biliyor musunuz o kafile başkanlarının onları bulmak için ne kadar uğraştığını, e, nasıl kanter içinde kaldıklarını, nasıl sıkıntılar, problemler yaşadıklarını, yani ben, ben bir kere görevli olarak gittim. E, bize tabii kafile başkanlığı falan vermediler. İyi ki de vermediler. İyi ki de zaten yapamazdık. Efendim hala da vermiyorlar herhalde. Irşat ekibi olarak gittim. Ona rağmen oradaki zorluğu, o vazifenin ee, nasıl bir yük olduğunu arkadaşlar size anlatamam yani. Onun için e, bilhassa hacda ama bütün seyahatlerinizde de lütfen grubun haklarına riayet etmeyi, kimseye eziyet etmemeyi, gerçek karakterinizin, ahlakınızın ve dindarlığınızın burada ortaya çıktığını unutmayın arkadaşlar. İnanılmaz hikayeler var. Yani ben hep şunu söylerim insanın ahlakı böyle her şey yolundayken belli olmaz arkadaşlar. İşte mesela bir korona oldu değil mi? İnsanlar bakın nasıl yani şimdi maske takmamak sizce caiz mi arkadaşlar? Maskesiz sokağa çıktığınızda, maskesiz bir toplu taşımaya bindiğinizde ya da işte insanların topluca bulunduğu bir yere girdiğinizde günaha girmiyor musunuz? Bu Kur'an'da yazmıyor, sünnette yazmıyor diye. Anlatabildim mi? İçinde yaşadığınız toplulukta o topluluğun maslahatına, hayrına olmak üzere alınmış bütün kararlara uymanız aynı zamanda dini bir emirdir. Allah rızası için şu kafanızdaki dini ve dünyevi ayrımını kaldırın artık arkadaşlar. Bizim dünyamızı ilgilendiren her şey yani her şey. Bizim kurduğumuz sofralar, yaptığımız alışveriş, insanlarla konuşurken kullandığımız dil. Yani bu kadar küfürlü, bu kadar argo, bu kadar e, aşağılayarak, hakaret ederek, küçümseyerek, alay ederek konuşmak mesela yakışıyor mu? Hani bunun dini bir boyutu yok mu? Anlatabildim mi bilmiyorum. İşte hac da böyle. Mu hac yani bütün bu toplumsal sorumluluklarımızın zirveye çıktığı. Ve bizden adeta benim anladığım arkadaşlar çok anladığım şeyler var yani çok derken hani çok dersler var hacda ben kim bilir ne kadar yani binde birini belki görebilmişimdir bir, bir kere hacca gittim sadece ee, okuduklarımdan ve işte insanları dinleyerek çıkardıklarımdan sizinle paylaşacağım. Sizi yani büyük bir medeniyetin bir unsuru olma yolunda eğiten bir şey Hac. Büyük bir toplumun, büyük bir yani denizde damla olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Ben hep o denizde damla metaforunu çok severim. Çünkü bu bireysellik var ya çok öne çıkma isteği, farklı olma isteği, herkes gibi olmama, ben herkesten farklıyım, özelim. İşte e, kendisine ayrıcalıklı muamele isteme. Öyle şeylerle karşılaştım ki arkadaşlar. Bir gün dediler ki otelde kriz çıkmış bir e, işte e, kafileden birisi bu Umre'de oldu. Kafileden birisi kriz çıkarmış. Biraz da e, önemli biriymiş herhalde. Efendim beni çağırdılar bir başka otelden o hanımla görüşmek için. Niye biliyor musunuz kriz çıkarmış? E, herkesin odası ön tarafa bakıyor benim odam niye arka tarafa bakıyor diye. Kriz çıkarmış. Yani orada sizin karakterinizin, sizin aslında ne kadarlık olduğunuzun çok ortaya çıktığı bir yerdir haç. Ee, böyle adeta yani hani e, bir mikyas gibi yani insanlık mikyası. İnsanlığınız orada ölçülüyor. Hani öyle düşünün arkadaşlar. Birazdan ayetlerde de onu göreceğiz inşallah. Bu kadar konuşmuşken üzerinde çok hac üzerine yazılmış çok kitaplar var hani haccın anlamı maneviyatı oradaki sembolizm vesaire üzerine efendim ben size iki tane metin tavsiye edeceğim birisi Ali Shariati'nin hac kitabı mutlak ve mutlak surette okunması lazım arkadaşlar Hacca ve umreye gitmeden önce gittiyseniz bile bir daha gidersiniz dolayısıyla gitmez diyelim hiç gidemeyeceksiniz olsun oradaki sembolleri tanımak için yani Nasıl bakmamız gerektiğini, bu ibadete nasıl bakmamız gerektiğini tanıyabilmek için bile e, okumalısınız. E, Ali Şeriat'i Allah rahmet eylesin. Bütün yani <gülüyor> isimler üzerinden gitmeyin. Yani e, isimler üzerinden gidip başka isimlerin üzerine çiziyor insanlar. Ben artık bunları açtığım için arkadaşlar siz bilirsiniz. Yani ben Ali Şeriyati'yi tavsiye ettim. Ali Şeriyati'nin hac kitabını tavsiye ettim diye. Beni dinlemekten vazgeçecekseniz benim öyle bir korkum olmadığını bilin yani. Vazgeçebilirsiniz. Çok seçenekler var. Onlardan birini dinleyebilirsiniz. İkincisi de arkadaşlar İhya Ulumuddin'in hac bahsi. Orayı da mutlaka okuyun. Yani fıkhi açıdan değil. Mana, manası, içindeki derinlik, o ruh bu neyi temsil ediyor buradaki ibadette biz aslında ne ne yapmış oluyoruz e, o kısımları yani fazileti, edebi manası, ruhaniyeti üzerine yazılmış olanları çünkü İhyaülümmeddin'in müellifi olan Gazali bakın yazar kelimesi bile yakışmıyor değil mi İhya'nın yazarı Gazali ne nasıl böyle birden bire seviye kaybediyor e, bazı tabirler böyledir arkadaşlar bir gün e, laflıfo açıyor e, bir hocamız e, Dedi ki şimdi biz dedi İmam Gazali'ye profesör desek işte profesör İmam Gazali desek onu yüceltmiş mi oluruz küçültmüş mü oluruz dedi. Yani böyle ilginç bir şey mesela Gazali'ye müellif diyebiliyoruz da yazar diyemiyoruz değil mi? Yani çıkmıyor ağzımızdan yani. Ee, İhya'nın müellifi olan İmam Gazali arkadaşlar Şafii mezhebinden olduğu için orayı yani İhya'yı bir ilmihal okur gibi okumayacaksınız. Bir, e, ibadetlerin manasını ve derinliğini bize e, göstermeye çalışan e, tasavvufi boyutunu, manevi boyutunu e, göstermeye çalışan değil gösteren, gösteren düzeltmem lazım. Bir kitap ve bir alim gazali Allah rahmet eylesin. Bu ikisini size hararetle tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim biz ayetlerimize. Arkadaşlar 25. ayet yani bizim okuyacağımız bölüm şöyle başlıyor. Eser-i Zerbillah. اِنَّ الَّذ۪ينَ an يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللّٰذ۪ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَائِنِ الْعَاكِفُ Elmanlı Hamdi Yazır merhum şöyle tercüme etmiş, tercüme demeyelim, mealen şöyle açıklamış bu ayeti, şunlar ki küfrettiler, yani o küfreden, inkar edenler, hem Allah yolundan ve o mescidi haramdan men ediyorlar ki, biz onu mukim ve misafir için de müsavi olmak üzere umum insanlar için yapmışız. Yani o küfredenler, ve insanları Allah'ın yolundan ve mescidi haramdan engellemeye çalışanlar. Hemen aklınıza neresi geliyor arkadaşlar bu ayet için, bu ifade için? Hudeybiye değil mi? Hudeybiye'de Peygamber Efendimiz'i durdurdular ve Mekke'ye sokmadılar. Beraberindeki Müslümanlarla birlikte Mekke'ye sokmadılar. Umre ziyareti için gelmiş olmalarına rağmen onları geri çevirdiler Peygamberimizi ve Müslümanları. O geliyor, orası geliyor hemen aklımıza. Ama benzeri bütün engellemeler için. Şimdi burada şimdi şöyle diyecekler hemen birileri. İşte efendim da çıkmıyoruz. Biz de engellenmiş olmuyor muyuz? Hayır arkadaşlar, orada bir engelleme değil. İnsanların en az hani zarar görmeden bu ibadeti yapabilmeleri için konmuş bir kota o ben onun e, makul ve meşru olduğunu düşünüyorum yani başka bir yolu yok ki çünkü ekonomik refah yükseldikçe her ve dünyada hani şartlar iyileştikçe eline imkan geçen herkes gitmek istiyor ve hatta acizane kanaatimi söyleyeyim bu benim kanaatim yani bir insanın illegal yollarla ee, işte önceden gidip orada kalarak veya işte kendince bir çıkış ol illegal diyorum bakın kanuni olmayan bazıları kanuni yollar buluyor o ayrı Ka işte özel davetle gidiyor özel vizelerle gidiyor falan kanuni olmayan yollarla oraya gitmesinin kul hakkı olduğunu düşünüyorum yani bir başkasını zor durumda bıraktığını düşünüyorum çünkü orada yani tavaf edenleriniz bilirler hani bir kişinin sığacağı kadar bir yer bile ne kadar kıymetli Arkadaşlar dolayısıyla hani o şey engelleme kısmına girmez. Yani sizin kuraya girmemeniz yani o yol bulmakla ilgilidir. Zaten hac yol bulanlara farzdır. Yani bir oraya gitmek için bir imkan bulanlara farzdır. Siz kurrada çıkmamışsanız işte 10 yıldır çıkmıyorsanız bu yol bulamadığınız anlamına gelir ki hacim farziyeti sizden zaten düşmüş olur. Ee, i̇nsanları Allah yolundan ve mescidi haramdan men edenler diye başladı ayet Elle kerime öyle bir mescidi haram ki o şimdi Kabe'yi hakkında bir bilgi veriyor enil vel ba'd. ister orada mükim, mukim kalanlar olsun ister badiyeden uzaktan gelenler olsun biz o Kabe'yi insanlar için yaptık yani bütün insanlar için inşa edilmiştir arkadaşlar birazdan göreceğiz kimsenin mülkü değildir Kimsenin camisi, falanın camisi, filanın camisi gibi değildir. Herhangi bir kimse onun üzerinde sahiplik iddia edemez. Bütün insanlık içindir Kabe. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ zulmin نُذِقْهُ مِنْ عَدَابٍ اَل۪يمٍ 25. ayet böyle bitiyor. Bu, bu cümle ne demek? Her kim onun içinde zulüm ve ilhad ile bir irade ederse, her kim zulme ilhada yani orada taşkınlığa sapkınlığa kalkışırsa ona muhakkak elin bir azap tattırırız. Şimdi birazdan işte bu ayet kelimeyi okuyacağız Elmal Lahamdi Hazırdan. Başlıyoruz. Diyor ki: "İnnellediğine kefaru yasudduna an sabilillahi vel mescidil haram." Onlar ki yani öyle kimselerden bahsediyor ki burada Allah Teala küfrettiler ve Allah yolundan ve Mescid-i Haram'dan men ediyorlar. Bu ayetin Kudeybiye senesi Resulullah ve ashabını Mescid-i Haram'dan men ettikleri zaman nazil olduğu mervidir. Yani böyle bir rivayet var diyor. Sure-i Bakara'ya bakın demiş. 96. ayet Bakara Suriye. Bugün epey bir başka ayetlere referans gösterecek e, Elmanlı Hamdi Hazır. Ben o ayet numaralarını mümkün mertebe size söyleyeceğim. E, arzu edenler oralara da bakarlarsa ve hatta size tavsiyem bu bölümü bir de Kur'an yolu tefsirinden okuyun ki zihinlerde iyice yerleşsin. Yani hac ile ilgili ayetleri tam anlayabilmek gerçekten çok zordur. Anlasanız bile akılda tutmak çok zordur. Biraz çünkü e, orada menasık dediğim yani hac nasıl ifa edileceği ile ilgili bir takım ritüeller var. Onlar gerçekten arkadaşlar işin ehli olmayanlar için çok karmaşıktır. Bir talak konusu böyledir bir de bu ibadetlerden haç konusu böyledir. Ekonomik açıdan da miras konusu böyledir. Gerçekten özel bir uzmanlık istiyor arkadaşlar. Peki özel bir uzmanlık sizin gücünüzün üstündeyse bunu da biraz açayım. Her konuda özel uzman olabilir misiniz arkadaşlar? Yani bir insan her konuda ben bu işi de bilirim, bunu da bilirim falan. Bana bazen böyle mesajlar geliyor işte ben o konuda da çok iyiyim falan. Yani eyvallah diyorum tabii diyecek bir şeyim yok. Hani ben seni bilmiyorum yani bilsem de ölçecek bir düzeyde değilim. Ama ben kendim için söylüyorum arkadaşlar. İnsanın kendisinin gerçekten iyi bildiğiyle az bildiği ve hiç bilmediği şeyleri ayırt edebilmesi çok büyük bir hikmettir arkadaşlar. Ve e, acizane kanaatim, yani bizim gibiler için söylüyorum ben, tabii büyük hocalarımız, alimlerimiz var, yani onların huzurunda konuşmayı bırakın, hani onların ancak dinleyicisi olabilirim belki ben, o bile bir şereftir. E, efendim, benim gibi olanlar için söylüyorum. E, insanın yani bilmediğini bilmesi ve bilmiyorum diyebilmesi, aslında çok ciddi bir seviyedir. Her şeyi biliyormuş gibi yapması, daha da kötüsü her şeyi bildiğini zannetmesi korkunç bir şeydir. Yani bakıyorum Allah'ım insanlar her konuda yorumlar yazıyorlar. Her konuda fikir beyan ediyorlar. Yani işte ben diyorum ki mesela tıbbi nebevi konuşacak hocamız diyorum ama hadis hocası diyorum mesela açıklıyorum. Diyor ki işte hacamat konusu işlendi mi diyor yani. Anlatabildim mi yani veya işte doktorumuza şunu da sorar mısınız diyor doktor değil diyorum hadis hocası diyorum anlatabildim mi arkadaşlar ve e, bu bir örnek yani sadece lütfen takılmayın örneklere e, insanın e, hani bildiğini bilmediğini bilmediği şeyi bilmiyorum demesi güven veren bir şeydir yani ben böyle birini duyduğumda ha diyorum bak bu insan neyi bildiğini neyi bilmediğini biliyor bu insanın fikrine itibar edilebilir. Çünkü bilmediği zaman bilmiyorum diyor. Beni kandırmaya kalkmıyor. Bir de hani böyle bazen kandırmaya kalkarız ya. Kasten değil. Ama hani böyle çocuklarımıza falan mesela her şeyi biliyormuş gibi böyle açıklamaya çalışırız. Bu şunu da unutmayın arkadaşlar. Herkes en az sizin kadar akıllı. Kimse de kanmıyor bunlara. Sadece kibarlığımızdan susuyoruz yani. Hani şimdi kavga mı çıkaralım? Hele sosyal medyada yani. Kavga mı çıkaralım? Bir sonucu yok bunların. Yani sonu birkaç kere baktım böyle. Yani nasıl gidiyor bu tartışma diye. Hiçbir sonu yok. Şeylere benziyor. Televizyondaki açık oturumlara, sonuçsuz kalan açık oturumlara benziyor. Dolayısıyla fikrimi, bir bilgim varsa bilgimi, bir fikrim varsa fikrimi yazıp oradan kaçıyorum yani. Ee, arkadaşlar bu önemli bir şey yani. Önemli. Neyi bildiğinizi neyi bilmediğinizi bilmek, biliyormuş gibi yapmamak. Bak Kur'an yolu tefsirini tavsiye etmiştim yani oradan da okuyun bu bölümleri En azından hani neden bahsedildi bugün ya nedir bu bu karmaşa Hani kendiniz tek tek bakarak daha belki tekrar tekrar okuyarak belki daha kolay kavrayabilirsiniz. Öyle bir mescit ki elledi şimdi o küfredenler insanları Allah yolundan ve mescidi haramdan men ettiler. Öyle bir mescit ki, elledi caalnahu linnas. Biz onu naz için. Bütün insanlık için yaptık. enil akifu fihi vel bad. İster orada akif olsun, akif orada yerleşen, orada kalan ve badi, ve dışarıdan gelsin, müsavi kıldık. Yani mukimi müsaferin müsavi olmak üzere gerekmek ki ve gerek afaki Mekke'nin dışından umumi nas için mescit kıldık biz orayı. O kadar ki arkadaşlar biz dünyanın neresinde olursak olalım harem-i şerife dönüyoruz. Oraya dönüyoruz. O hepimizin bütün bir de Müslümanlar için de demiyor buna da dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Benim Kabe ile ilgili çok farklı hissiyatım var. Hissiyat olduğu için çok paylaşmaktan çekiniyorum biraz. Çünkü hissiyat düzeyinde sadece. Ben yani dünyanın çivisi olduğunu düşünüyorum Kabe'nin. Öyle hissediyorum. Yani dünyayı tutan, bir arada tutan, yani bu kıtaları, denizleri, okyanusları, dağları, her şeyi yerli yerinde tutan hani o son bir çivi çakılır veya ilk kilit taşı vardır hani binalarda o kilit taşı yerinden oynarsa bütün o sistem yerinden oynar e veya işte mikadonun çöpleri gibi düşünün hani o en alttaki şey gibi e, çöp gibi düşünün böyle düşünüyorum yani Kabe'ye ben böyle bakıyorum arkadaşlar e, bir de şunu da size söyleyeyim efendim tabi Allah hepimize tekrar tekrar gitmeyi görmeyi nasip etsin bir şeyi arkadaşlar çok görmeniz veya az görmeniz sizin onunla ünsiyetinizi, bağlılığınızı ve sevginizi göstermez. Ben öyle düşünüyorum. Dünyanın öbür ucunda olan birini her gün burnunuzun dibinde olan birinden çok daha fazla seviyor olabilirsiniz. Hatta hayatınızda hiç görmediğiniz birini işte başta peygamberler olmak üzere. Tüm peygamberleri ve peygamber efendimizin hepsinin üstünde olmak üzere. E, hayatınızda hiç görmediğiniz halde her gün gördüğünüz birinden daha çok sevebilirsiniz. E, i̇mam Azam'dan Mervi bir söz var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok hacca gitmiş kendisi. Çok kereler gitmiş yani. Demişler ki ya imam sizi buraya alsak yani buraya yerleşseniz demişler. Tufi de yaşıyor. Bugünkü Irak sınırlarında. Demiş ki burada yaşayıp memleketi özlemektense memlekette yaşayıp burayı özlemeyi tercih ederim demiş. Biz de o mezhepteniz yani arkadaşlar bu konuda yani. Yoksa mezhebimiz de fukih mezhebimiz de Hanefi de. Yani bütün insanlık için diyor. Acizane kanaatim bu bütün insanlık yani Müslümanlar için işte Allah'a inananlar için orayı mescit kıldık demiyor bakın cajalnahu linnasi bütün insanlık için diyor ee, hissiyatım yani e, çünkü Dünyanın devamı, şu anda işte okyanusların taşmaması, dağların yıkılmaması, göçmemesi, işte semanın üstümüze çökmemesi veya yırtılıp açılmaması, her neyse yani. Bunun devamı, bu hayatın devamı bütün insanların menfaatine öyle değil mi? Dolayısıyla bu hayatın yani kainatın demeyelim de dünyanın diyelim, dünyadaki bu düzenin devamı nasıl bütün insanlık için, şeyden, şey düzeninden bahsediyorum ama yani e, tabiatın düzeninden bahsediyorum. Bütün insanlığın menfaati nedir? İşte e, Kabe'de o düzenin çok önemli tutucu bir kilit taşıdır diye hissediyorum ama bir e, delilim yok, bir bilgim yok bununla ilgili. Wa men yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Her kim ki burada yani o Kabe'de zulm ile ilhat irae eyler. İrade eyler, affedersiniz. Vemen yürüd, kalkışır. Yani bunu ister. Zulmetmeyi, haksızlık etmeyi, sapkınlık yapmayı isterse. Yani haksızlıkla istikametten udul etmek. doğru Bir şeyi doğru dürüst yapmaktan, işini, doğru ibadetini, kulluğunu, insanlığını doğru dürüst yapmaktan saparsa. İlhat çünkü sapmak demek. Hatta saparsa da demiyor. Sapmayı isterse. Vemen yürüd, bakın. Şimdi Birazdan Elmalı bunu yorumlayacak, çok ilginç yorumlayacak. Diyor ki burada diyor burası öyle bir yerdir ki bırak zulmetmeyi zulmetmeye niyet etmek bile günahtır diyor. Çünkü yürüt dedi yani her kim zulmederse demedi ve hemen yazayım diyebilirdi. Her kim zulm ederse diyebilirdi Allah Teala. O zaman zulmettiğinde günah olurdu. Ama ve men yurit fihi bi ilhadin bi zulmin. Her kim burada bir e, sapkınlığı, sapkınlığı hep böyle e, çok herkes çok farklı yorumlar. Buradaki anlamda düşünelim. istikametten sapmayı ve zulmetmeyi niyet ederse, bunu aklından geçirir isterse ama bu aklından geçirmeyi düzelteyim, aklından geçirme ifadesinin tefsirde geçmiyor, benim ağzımdan çıktı. Aklından geçirmek niyet değildir arkadaşlar. Burada yürüt yani bilinçli bir şekilde buna niyet eder, azmeder birine haksızlık yapmayı. Bakın ta o yüzden acizane kanaatim işte demin dedim ya arkadaşlar illegal bir şekilde oraya gitmeye çalışmak Kabe'ye aşkınızdan kaynaklanmıyor. Sizin başka insanlara zulmetmekten korkmamanızdan kaynaklanıyor. Benim kanaatim bu. Kim kızarsa kızsın arkadaşlar. Daha hacca yola çıkarken başlayabiliyor bu zulüm. Adam hayatta eline bıçak almamış kasap olarak yazılıyor. Veya neyse işte. Ar araya birilerini sokuyor. Bir şeyler yapıyor. Umreye gidiyor orada kalıyor. Benim kanaatim arkadaşlar işte bu ayete giriyor. Ve men yürid fihi bi ilhadin. Kim istikametten ayrılırsa daha baştan yalanla yola çıkıyor yani. E, bir zulmin haksızlığa niyet ederse... نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ elim Her birine elim, elim acıklı demek arkadaşlar. Elim bir azaptan tattırırız. Bu ayetin zahirine nazaran Mekke'de mücerret irade, yani sırf kastetmek yani istemek, yani fiile çıkmayan niyet ile dahi indallah mesuliyet vardır. Allah katında mesuliyet vardır arkadaşlar. Şimdi ben burada kendi kişisel hikayelerimi anlatmak istemiyorum, zaten anlatmam. Başkalarından anlatılan kötü hikayeleri de aktarmayacağım arkadaşlar. Sadece tahayyül etmeyi size bırakıyorum. Orada bir ibadetin ifası sırasında ne bileyim otobüslere servislere binerken inerken Ortak kullanılan alanlarda işte ne bileyim mesela açık büfe yemeklerde, yemekhanede yani orada kalan insan sayısınca ona uygun sayıda yemek yapılıyor ama insanlar odalarına götürdükleri için bir başka arkadan gelen insanlar yemek bulamıyor ise bunlar farazi örnekler. Veya başka herhangi bir şey. Yani oradaki um o kadar ki yani tavaf yaparken böyle insanları yararak geçmek. İşte ben annemi böyle tekerlekli sandalyeyle tavaf ettirmiştim. Mesela çarpıyorsunuz insanlara arkadaşlar. Çarptığınız zaman zarar veriyorsunuz yani. Onlarla helalleşmek, onlardan e, çok hassas olmanız gerekiyor. yani O yüzden gerçekten orası e, medeni oluşunuzu, bütün... En ince detayına kadar insanlarla ilişkilerinizde kimseye zarar vermeyen, kimseye eziyet etmeyen bir insana dönüşmeniz için bir kamp gibi düşünün hacca. Bir hikaye anlatılmıştı Fatma Kutbi Hanım'dan dinledim. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Onun da böyle hayat hikayesi yazılıp okuması yani böyle. Çok müstesna bir insan. Dedi ki o uzun yıllar Medine'de yaşadı. Medine'ye bizim gelen Türk hacılarından birinin mesela zamanında arkadaşlar yemekler kişilerin kendileri tarafından yapılıyordu. Orta sınıf hacca gidenler için. Efendim buradan tarhanasını işte çayını pirincini her şeyini götürüyordu insanlar yanında giderken. Hanımın birinin eşi arkadaşlar karnıyarık istemiş. Benim de şahit olduğum çiğ köfte istemiş. Yani arkadaşlar haç sırasında karnıyarık yemeseniz ne olur? Kadın diyor iki gözü iki çeşme ben bu karnıyarığı nasıl yapacağım, patlıcanı nerede bulacağım, nerede kızartacağım, işte kıymayı nereden alacağım diye ağlıyordu diyor yani. Tabi o e, hani sadece adamın e, şerir oluşundan mı kadının... Ee, acizliği mi, zayıflığı mı o da tartışılır. Ora, şimdi konumuz değil. Efendim diyor ki bir tepsi e, karnıyarık yaptım gönderdim diyor. Yani böyle insanlar var diyor. Buradaki eziyeti arkadaşlar sadece böyle dışarıdakilere hani e, e, elin iyisi evin delisi derler. Sizin kibarlığınız bakın bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama sizin kibarlığınız, sizin medeni oluşunuz, insanlığınız birinci dereceden yakınlarınıza nasıl davrandığınızla bilinir arkadaşlar. Bana çok kibar davranıyorsunuz ama çocuğunuza çok kaba, komşunuza çok kaba işte ne bileyim eşinize böyle saldırgan, pejoratif, küçümseyici ifadeler. Efendim ne bileyim yani kardeşinizle kavga gürültü işte bir arada günlük hayatta konuştuklarınızla argo, küfür vesaire. bu sizin Kibar biri olduğunuz anlamına gelmiyor. işte bana kibar davranmanız. Bunun üzerinde çok duruyor Engin Geçtan. Diyor ki sizin mutluluğunuz da birinci derecede yakınlarınızla ilişkinize bağlı. En uzaktakilerle çok iyi geçiniyormuşsunuz ama ev halkıyla geçinemiyorsanız hayatınız karanlık demek. Sizin kaliteniz de birinci derecede yakınlarınızla nasıl konuştuğunuza bağlı. Arkadaşlar bu konuda çok çok yanılabiliyoruz. Diyor ki insanoğlunun trajedisi şuradadır ki diyor Engin Geçtan. İnsanlar diyor en kibar yüzlerini, en özenli davranışlarını en uzaktakilere, en özensiz, en kaba saba, en hoyrat davranışlarını da en yakındakilere gösterir. Halbuki bütün mutluluğu yakınındakilerle nasıl geçindiğine bağlıdır. Bu bakımdan, Arkadaşlar haç yani düşünün işte hacca gidiyorsunuz geliyorsunuz o yıllarda düşünün. Şimdi bugün mesela işte 10 günde 9 günde hac yapılıp geliniyor. O bile zahmetli insanlar e, kaç tane tedbirle gidiyor. O yıllarda düşünün yani 3 ay 5 ay 6 ay sürüyor bu yolculuklar. Nasıl bir eğitim. Yani evden çıktın tamam karıncayı bile incitmeyeceksin dönene kadar. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Kimseye sen vereceksin, sen yedireceksin, sen kimsenin hakkını yemeyeceksin. Ee, i̇kramını kabul etmemek anlamında değil yani rahatsız etmemek anlamında. Ee, müthiş bir insanlık eğitimi olduğunu düşünüyorum bu vesileyle hacım. Bu nedenle de ömrün sonuna bırakılmasının çok manidar, yani tabii borcunu ödemiş olur ama... E, bu bütün bu hikmetlerin gerçekleşmesi açısından çok manidar olmadığını düşünüyorum. Yani ister manevi fuyuzatı açısından olsun, ister eğitici, insanı eğiten tarafı e, açısından olsun, e, mümkün olduğu kadar hayatın hani başındayken yapmak e, ve bunlara dikkat ederek hayatın başındayken yapmak, onun e, haccın üzerimizde oluşturduğu Müslüman karakterinin e, hacdan sonraki hayatımızda da devam edebilmesi açısından son derece e, yapıcı olur güzel olur e, 26 ayet ve İ beali İbrahim ve mekanel Beyt İ varsa bir ayetin başında hatırla hatırla. şimdi bizi hemen geçmişe götürdü Önce e, tabi şu anda da zaten biz geçmişten bahsediyoruz ama ayetlerin indiği günleri düşünün yani. E, Hudeybiye'yi peygamberimiz ve ashabının yaşadığı bir durumu hatırlattıktan sonra oradan aldığı da Kabe'nin yapıldığı zamana götürdü. Ve id beveyneli İbrahim'e mekanel beyt. Hem an o vakti ki İbrahim'e beytin yerini tebviye etmiştik. Yani Kabe'nin yapılmasını temin etmek üzere evvel emirde yerini ihzar etmiş, hazırlamış, umran ve ibadet için müracaat edeceği bir merci kılmıştık. Umran ne arkadaşlar? Medeniyet. Umran medeniyet ve ibadet için. Yani hem insanlığın işte bütün o medeniyetinin bir nevi temini, zamanı, Zaman ne? Tazmin edicisi yani. onu Onun garantörü, insanlığın ürettiği medeniyetin garantörü. Hem de e, ibadetlerinin e, merkezi, çünkü bütün ibadetlerde de oraya dönüyorsunuz, bir merci kılmıştık. Nasıl ki, nasıl olacak bu, e, yani e, bu hazırlama nasıl oldu? اَلَّا bir şey en Şöyle diye ki bana hiçbir şeyi şerik tutma. İbadette bana hiç şerik koşma ve beytin binasında beyti inşa ederken Hazreti İbrahim inşa ettiği için efendim bana ihlastan başka bir garaz besleme. Yani e, içinizde şimdi bu şirk konusunda arkadaşlar konuştuğum zaman böyle vurgulamak istiyorum. Hani aman bak dikkat edin, duygularınıza dikkat edin, niyetlerinize dikkat edin, başka bir şey karıştırmayın, işte karıştırmayalım. Benim için de geçerli bu. Ben size anlattığım her şeyi kendi nefsime anlatıyorum. Önce bunu belirteyim yani arkadaşlar. Ben kendi nefsime anlatıyorum. Hiç kendimi anlattığım insanlardan bir tek cümlede bile ayırmıyorum arkadaşlar. Efendim işte kendime de işte şirk koşmayalım, niyetlerimize başka şeyler karışmasın falan bunu anlatırken vurgulamak istiyorum. Fakat bir taraftan da arkadaşlar zaten bu konularda evhamları olan, bu konularda zihninde ciddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Çok titiz kardeşlerimiz var. Onların da o evhamlarını körüklemek istemiyorum. O yüzden geçendeki ihya sohbetinde de söyledim. Lütfen bir konuyu dinlerken ben zaten bu konuda çok hassasım. Bu çok aşırı dikkat ediyorum zaten kendinizi bilmek. İşte az önce de kendini bilmekten bahsettim. Neyi bildiğini neyi bilmediğini bilmek. Burada da kendi yapını, karakterini, ahlakını bilmek. Kendini tanı eğer şirk konusunda çok aşırı bir titizliğin varsa ve acaba ben müşrik miyim, acaba ben şöyle yaptım şirk koştum mu, böyle yaptım şirk oldum, böyle bir evhamın varsa kişinin kendini bilmesi arkadaşlar hayatını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için şart. Mesela abdestle ilgili bile diyor ki bir insanda sürekli böyle tereddütler oluyorsa aklına bu tereddüt geldiğinde bilsin ki abdesti var. Ama bu tereddüt yılda bir iki kere oluyorsa acaba abdestin var mıydı yok muydu? Almış mıydım almamış mıydım? Bu yılda bir ya da iki kere oluyorsa kalksın abdest alsın diyor. Bakın ne kadar önemli insanın kendini bilmesi. Onun için devamlı böyle kendinizi ben şirk mi koştum şirk mi koştum diye endişe ediyorsanız bu sözüm size değil. Tamam mı arkadaşlar? Ama böyle bu konularda kafası çok rahat olanlara şimdi ee, biraz konuşalım. Diyor ki. Yani biz Hazreti İbrahim'e o mekanı hazırladık, beytin mekanını. Nasıl hazırladık arkadaşlar? İşte orada böyle bir düzlük hazırladık mı? Ne, ne, nasıl hazırladı allah Teala? Bilmiyorum tabii. Sadece aklıma gelen soruyu söylüyorum. E, tahmini cevabı da vereyim. yani Ama sadece tahmin. Efendim, ben dünyanın yaratılışından beri Kabe'nin yerinin hazırlandığını düşünüyorum arkadaşlar. Ve e, Peygamber Efendimiz'in de. Yani e, Muhammed Hamidullah'ın e, İslam e, hem İslam'a girişte özet olarak vardır hem de İslam peygamberi kitabının girişinde vardır. Neden Arap Yarımadası seçildi peygamberimizin gelmesi için? Oraya bir bakın arkadaşlar yani. Coğrafi konumu, dil, gel dil gelişmesi, oradaki insanların karakterleri. Mesela çok ilginç birazdan da göreceğiz neden hani Kabe hiç kimsenin değil. Arkadaşlar nasıl oldu bu hiç kimse Kabe'yi bakın Kabe hayatı boyunca yeryüzündeki varlığı boyunca hiç işgal edilip de sömürülmedi. Yani başka yabancı kuvvetler tarafından Kabe'de mücadeleler savaşlar oldu ona değiniyor zaten Elmalı Allah'ım diye hazır. Ama böyle birisi orayı tahakküm altına alıp işgal edip de efendim oranın sahibi olmadı. Çünkü çok tabi kim bilir başka ne sebepler var. Benim aklımın erdiği kadarını dinliyorsunuz. Benim okuduğum kadarını dinliyorsunuz şu anda benden. Efendim çünkü diyor e, Muhammed Hamidullah öyle bir yer ki hiç kimse oraya heves etmedi arkadaşlar. Hiçbir değeri yok o günkü dünya için. Yani bir e, güzellik yok, bir zenginlik yok. E, çöllerin ortasında her taraftan çöl var. E, yani ta, ara Hicaz bölgesi, bakın Kuzey Arabistan öyle değil, Güney Arabistan öyle değil. Ama Hicaz bölgesi arkadaşlar hiçbir cazibesi olmayan, o dönemki dünya için söylüyorum, çevresinde, çok güçlü imparatorluklar olmasına rağmen bir tarafta İran Pers yani bir tarafta Roma olmasına rağmen hiç işgal edilmemiş hiç işgal edilmemiş yani gelip de ordularıyla Roma orduları Hicaz bölgesine yürümemiş niye yürüsün yani şeyi yok bir cazibesi yok şimdi böyle deyince aklıma rahmetli babamın bir sözü geldi arkadaşlar 80'li yılların başlarında babam hacca gitti kendisi okur yazar bile olmayan, hiçbir dini ve dünyevi eğitim almamış hayatında, hiçbir hoca görmemiş arkadaşlar, bir insan. çok Gerçekten çok dipten gelmiş yani. Böyle bir insandı. Uzun hikaye, şimdi yeri değil. Neyse hacca gitti, emekli oldu ve hacca gitti. Hacca gidip geldikten sonra, tabii otobüslerle gittiler o zaman, bütün işte düşünün işte Güneydoğu'da başlıyorlar Urfa'dan, Konya'dan başlıyorlar, Urfa'dan işte çıkıyorlar, Bağdat, Şam işte bütün oralardaki bütün ziyaret yerlerini ziyaret ede ede bir hafta on günde Kabe'ye varıyorlar. Bir ay kalıyorlar tekrar geri dönüyorlar. Şimdi arkadaşlar geldi bize dedi ki, hiç unutmuyorum ben bu sözü, bakın dedi Allah'ın nazarında, Dünyanın bir değeri olsaydı peygamberini büyük adada yaratırdı dedi. Ne kadar saf ve temiz bir bakış açısı. Gör, gördünüz mü arkadaşlar? Saflıktan kastım burada bulanık değil yani. Yani bir defa gördüğünü söylüyor realist. Yani Mekke'ye gittin, tamam Kabe'yi çok seviyoruz. Ben de Mekke'yi çok severim. Kabe'yi çok severim. Hatta ben New York'a gittiğimde ay burası Mekke'ye benziyor demiştim ne, ne alaka falan diyor herkes. İşte o sokaklarındaki Hint yemekleri kokusu ondan sonra şeylerin kaldırımların o siyahlığı her çeşit insanın yanınızdan geçmesi bana direkt Kabe'yi hatırlatmıştı yani Mekke'yi hatırlatmıştı efendim yani ben hacca gittiğimde böyle Mekke'de bir akşam böyle dışarıda bir yerde oturuyoruz Allah uzun ömürler versin İbrahim Hoca beni aradı ondan sonra diyor ki kızım nasıl bizim köy yani bizim nazarımızda bizim köy orası yani anlatabildim mi? şimdi böyle evet çok değerli babam emekli olmuş elinde 3 kuruş var hayatı boyunca hiç o kadar parayı bir daha kazanamayacak bir daha göremeyecek ama o parayla hacca gidiyor Geliyor ve diyor ki bir şey yok ya Mekke'de diyor yani. Anlatabildim mi? Dünyevi açıdan. Ne anlamış orada? Ha, demek ki bizim o manzaralar, dağlar, denizler, göller, ırmaklar işte ne bileyim verimli araziler bilmem neler dünyada değer verdiğimiz şeyler var ya bunların hiçbirinin Allah katında demek ki değeri yokmuş diyor. Peygamberini burada yarattığına göre diyor. Ee, ve nasıl bir o değerler skalasını görmesine nasıl yardım ediyor? Anlatabildim mi arkadaşlar? Bakın o yüzden hacca gitmek, hacca görevli olarak giden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız çok iyi bilirler. İlk zamanlar hele, şimdi o kadar değil de arkadaşlar, hayatında bir kere yurt dışına çıkacak insanlar. Hacca gelmişler. Bir kere yani. O yüzden bizim Türk otellerinin önünde böyle battaniyeler, işte şeyler oradan aldıkları kargo ile gönderecekti. Niye? Çünkü bir kere bir daha yurt dışına çıkmayacak ki. Bir kere çıkmış. Ee, bütün işte bütün akrabayı tuhalikata hediyeler vesaire. Hac hac onlar için böyle bir şey ve oradan öğrendiği şey he, burada bak bakıyoruz arkadaşlar. Siz şimdi Kabe'yi çıkarın Mekke'den. Yani Kabe orada olmadığını düşünün. Nasıl, ne, ne, ne var Mekke'de? Onu söylüyor işte. Anlatabildim mi? Ve Allah orayı seçmişse, bakın burada ne mesajlar, ne mesajlar var arkadaşlar. Allah o insanı seçmişse, mesela peygamberimiz için ne dediler? Allah peygamber gönderecektiyse başka kişi bulamadı mı? Seni mi buldu bula bula dediler. Seni mi buldu dediler. Şu iki şehrin ileri gelenlerinden birini göndermesi gerekmez miydi dediler. Ayetlerden biliyoruz bunu. Yani ne yapıyor? Allah'ın seçimini beğenmiyor arkadaşlar. İşte bugün de o zihniyet devam ediyor farklı şekillerde. Bu kadar iddialı değil ama bu kadar hani saygısızca değil ama başka şekillerde. Dolayısıyla Allah'ın seçimine saygı göstermek gerektiğini ve Allah'ın seçiminde bizim dünyevi kriterlerimizin hiçbir rolünün olmadığını söylüyor babam o sözüyle. Allah'ın seçimlerinde bizim dünyayı güzelmiş, kaşıgı şöyleymiş, gözü böyle. insanlar mesela bunlara çok değer veriyor. Aman Allah'ım işte gözünün rengi, saçının rengi hiçbir önemi yok Allah katında arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. İşte dünyadaki makamlar, mevkiler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eğer diyor dünyanın Allah katında bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı, Ondan bir kafire bir yudum su bile vermez diyor. Kendisini inkar eden birine bir yudum su bile vermez. Zuhruf suresinde ne diyor arkadaşlar? Allah diyor hepinizin kafirlere imrenip de küfürde tek millet olacağınızı bilmeseydi kafirlerin evlerinin direklerini altından tavanlarını gümüşten yapardı. Çünkü her şeyi onlara dünyada vermek istiyor. Onların da bir takım iyilikleri var ahirete kalmasın diye. Her şeyi bol bol onlara dünyada verin Çünkü dünyanın bir değeri yok. Ee, şimdi bu demek dünyayı bırakın demek değil ama. Bu sonucu çıkarmayın. Başka bir yerde inşallah o açı yani konunun o cihetini başka bir mevzuda anlatırız. Nasıl hazırladı allah Teala arkadaşlar? Ta en baştan beri, en baştan beri arkadaşlar. O coğrafyanın orada o dilin gelişmesine katkısı var. O dil geliştiği zaman gelen Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu öyle anladılar... Öyle fark ettiler çünkü o dil eğitimi yüzyıllardır devam eden o dilin gelişmesini yaşamasalardı. Bu mucizeyi de göremeyeceklerdi. İşte e, bir, bir, oraya herhangi bir kıymetli bir şey, dünya açısından kıymetli bir şey yerleştirmeyerek korudu. Bakın şimdi buradan kendiniz için bir sürü çıkarım yapabilirsiniz. İşte çocuğumuz oluyor, ay şöyle kaşı olsun, böyle güzel olsun, gözünün rengi saçı. Ya boşver ya ortalama olsun. Eli ayağı düzgün olsun, ortalama bir çocuk olsun. Çünkü bakın mesela, mesela peygamber efendimiz üç şey insan için fitnedir diyor. Güzel yüz, güzel ses, güzel konuşma diyor. Fitne ne demek? Yani imtihandır onun için diyor. Hani lütuftur. Yani siz hiç rastladınız mı? İşte kaşı güzel olmak, gözü güzel olmak şöyle bir lütuftur, böyle bir nimettir. Hiç böyle bir ayete, hadise rastladınız mı? Onun için arkadaşlar yani bu zihnimizdeki değerleri yerli yerine oturtmazsak işte anlayamıyoruz. Kabe niye orada, Arap, biz araba mı para yedireceğiz işte niye böyle, Allah nasıl hazırlamış. Çünkü şey değil yani ne deniyor ona ee, böyle tam örtüşmüyor yani, oturmuyor. Sizin zihninizle oradaki vakıa örtüşmüyor ve o mesajı göremiyorsunuz işte. O yüzden e, zihinlerin pırıl pırıl olması bu açıdan çok büyük bir kıymet. Hazırladık yani orayı diyor. Kabe'nin yapılmasını temin etmek üzere evvel emirde yerini ihzar etmiş ama ne kadar bir sürede bana sorarsanız dünyayı ilk yaratırken yani kainatı yaratırken her şey arkadaşlar Kabe'nin yeri e, çevresinde yaratıldı yani. Mesela ilk ben bunu öğrendiğimde de çok şaşırmıştım yani. Coğrafya dersinde çocuklar lisede coğrafya okurken gelip evde. Anne biliyor musun dediler Arap Yarımadası kıta çekirdeğiymiş. Yani dünya denizlerle kaplıyken ilk kez kara Arap Yarımadası oluşuyor. Ve bütün kıtalar oradan çoğalıyor. Or onun etrafında çoğalıyor. Ve o yüzden de orada hiç deprem olmuyor. En sağlam, dünyanın en sağlam yeri. Ve orada çok fazla petrol olmasının nedeni de o. Yani orada birikiyor bir takım o bütün devirler yaşandıkça yani bunu tabii müspet bilimlerle ilgilenen arkadaşlardan dinlemek lazım. Umran ve ibadet için müracaat edeceği bir mercii kılmıştık. Ella bir şey. Bana hiçbir şeyi şerik tutma diye. İbadette bana hiç şerik koşma ve beytin binasında o beyti inşa ederken yaparken bana ihlastan başka bir garaz besleme. Tek bir amacın olsun Allah'ın rızasını elde etmek. Yani işte ben Hazreti İbrahim'i düşünün Allah'ın emriyle bir oğlunu ve eşini orada e, kuş uçmaz kervan göçmez bir yerde tek başlarına bıraktı. Hazreti Hacer'in e, bunu bizi buraya bırakmana Allah mı emretti diye sorması. Yani o kadar şaşırıyor ki biz burada nasıl kılacağız yani. Müthiş bir kadındır. Hacer müthiş bir kadındır arkadaşlar. Ve ben Hacerlerin de müthiş kadınlar olduğunu düşünüyorum. Bir bakın etrafınızdaki Hacerlere bu açıdan. Ee, diyor ki ee, Bizim de uzakta bir Hacer'imiz var. <gülüyor> Burnumuzun bireyi susluyor. Diyor ki Hazreti İbrahim evet diyor Allah emretti diyor. O zaman diyor Allah kulunu zayi etmez diyor. Hazreti Hacer ve orada kalmayı kabul ediyor. Şeyde Ali de bunu çok güzel okursunuz inşallah hikayesini. Allah için ibadete mahsus hane demektir Kabe bu açıdan. Ve tahhir beytiye taifine ve'l gaymine ve rük'e's sucud ve beytimi tavaf edenler Orada kaim olanlar, yani kıyama duranlar ve rükû ve secde edenler için tathireyle, Tathir taharetten geliyor arkadaşlar. Yani benim beytimi temiz tut, orada e, ibadet edenler için diyor. Bu taharet Nezafeti hissiye ve maneviyeye şamildir diyor. Elmalı böyle söyleyip geçiyor. Taharet bahsini Gazali'de okuduk. Ay, e, aylar sürdü. Efendim bu vesileyle tekrar e, Kagem İstanbul'daki arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Gerçek bir emek var yani şu anda ben burada size... Bu şeyi ulaştırabiliyorsam, bu hitabı ulaştırabiliyorsam arkasında isimsiz kahramanlar var arkadaşlar. Onları takdir etmek lazım, onlara da hayır dua etmek lazım. Allah yolunda arkadaşlar, yeryüzünde hani parmağını oynatmak suretiyle de olsa, kim çalışıyorsa Allah yolunda, benim duam dünya işlerinin yolunda gitmesi ki bu çalışmalarına daha kolay vakit bulabilsinler diye... Taharet meselesinin sadece böyle pırıl pırıl, bir yeri pırıl pırıl yapmak anlamına gelmediğini, burada manevi bir taharetten de, manevi bir temizlikten de bahsedildiğini benim okuyabildiğim en güzel şekilde Gazali İhya-ül-Umiddin'de anlatıyor arkadaşlar. Size daha önce bahsettiğim bu İbni Arabi'den alıntılarla, ibadetlerin Manevi Boyutları diye bir kitaptan bahsetmiştim. Orada da temas ediliyor ama Gazali'ye çok benziyor. Yani muhtemeldir ki e, İbni Arabi, Muhittin bin Arabi onları Gazali'den almış. Çok çünkü benzer e, fikirler var. E, dolayısıyla bu e, İslam'da temizlik dediğimizde böyle titizlik anlamındaki temizlik ama kalp böyle hmm, hani o değil o değil arkadaşlar. Hem dış temizlik hem iç temizlikten bahsediliyor. Bu ikisine de şamildir diyor. Binaneley ricsun min ameli şeytan sayılan ricsun min ameli şeytan ne demek? Şeytanın amelinden bir pislik diye tarif edilen. Bu Maide suresi 90. ayet kelime de geçiyor. Aslan ve evsan yani putlar. Ricsun min ameli şeytan şeytanın amelinden bir pislik dediği ne? Orada Rabbimizin putperestlik arkadaşlar, şirk koşmak işte e, dolayısıyla Kabe'nin aslan ve evsandan yani bütün bu putlardan tathiri de buna dahildir. Dolayısıyla orada hiçbir şekilde şirk olmaması da buna dahildir. Yani beytin içini dışını gerek hissi ve gerek manevi pisliklerden temizle, çok temiz tut dolaşanlar ve duranlar yani ayakta duranlar, tavaf edenler ve namaz kılanlar tertemiz ibadet etsinler diyor. Ve edin finnasi bilhac ve insanlara hacci ilan ile diyor hacca davet et insanlara hacci ilan et insanları hacca davet et burada kalalım arkadaşlar çünkü bu ayet kelimeden sonrası önemli ee, açıklamalar içeriyor belki bu arada siz Ali Şeriat'i de okuma fırsatı bulursunuz. Daha da güzel olur. Anlatacaklarım daha da yerli yerine oturur. Kur'an yolu tefsirinden de bunları okumanızı tavsiye ediyorum. Tekrar Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hayırlara muvaffak etsin. Şerlerden uzak etsin. Ve bizi bütün ibadetlerimizde kendi istediği gibi yani bizi ona yaklaştıran amellere bizleri muvaffak etsin inşallah. Hayırlı günler.